Eşlerin dışarıda el ele dolaşmaları caiz midir? Veya ek olarak şunu sormuş bir de eşlerin birbirine hitap şekli nasıl olmalıdır? Eşler derken nikahlı eşler evet. de anlıyoruz. Evet. Nikahsız eş böyle dolaşmaları el ele tutuşmaları zaten genelimizi caiz değil. Evli nikahlı eşlerin evin dışında el ele tutuşmaları haram diye bir şey söyleyemeyiz. E, eline diyebilir mi? diyebilir. Ama buradaki tabi toplumda bunun içinde bulunan muhitte yadırganıp yadırganmayacağı evet. bu önem arz ediyor. E, elini el ele tutuşabilir. Elini işte omuzuna diyebilir. Veyahut da e, bir kalabalıktır. Eşine elini verip efendim oradan geçme veya bir yere çıkarma Elbette bunlarda dininden hiçbir sakıncı yok. Çünkü helalidir sonuçta değil mi? Evet. evet. Nikahlı eşi. Tabii e, burada toplumun örfü, adeti, kabulü değil mi? Veya kabul etmemesi. Şimdi bunlara e, dikkat etmek lazım. Burada belirleyici olan örftür. Yani e, öyle bir yerde yaşıyorsunuz ki küçük bir toplum veya başka bir toplum. Orada çok büyük e, ar gibi görülebiliriz. Evet. Dolayısıyla buna dikkat edilmesi icabedir. Ama bir haram şeklinde asla öyle bir şey söylemek Söyleyeyim mümkün değildir. Mi? Evet. E, kişiler evli insanlar. Burada toplumdaki ön kabul veya da örf neyse bunları dikkate almalılar.